Bismillahirrahmanirrahim, sevgili Diyanet TV izleyicileri, İlmihal programımızın bu haftaki bölümüne hoş geldiniz. Geçen haftadan kaldığımız yerden konularımızı anlatmaya devam edelim. Hatırlayacaksınız en son bir Müslüman mükellefin dini hayatını yaşarken, ibadetlerini yerine getirirken, ya da sosyal beşeri ilişkilerinde dini, e, dini de ilgilendiren bir davranışta bulunurken mutlaka riayet etmesi gereken ve bu davranışlarımızın Allah e, nezdindeki değerini nitelemesini ortaya koyan bir takım hükümlerin farklı kategorilerini anlatmaya çalışmıştık. Farz gibi, vacip gibi, menduk gibi, mekruh e, gibi. Bunlara da Genel bir isim olarak Ef'ali Mükellefi'nin adını vermiştik. Mükellef deyince de aklı başında olan ergen bir Müslümanın dini vecibelerle, dini görevle yükümlü bulunan bir Müslümanın kendisini kastetmiştik. Ve bunun ortaya koymuş olduğu davranışların, farklı davranışların da Allah Ta'ala nezdindeki, ...değerlendirmesine, nitelemesine biz hüküm adını vermiştik. Burada bu hükümleri farklı kategorilere ayırmıştık. Hanefi mezhebinin 7 kısımda ele aldığını söylemiştik. Diğer mezheplerin ise bunu 5 ana kategoride ifade ettiklerini, formüle ettiklerini anlatmıştık. Hanefi mezhebi üzerinden de bu konuları anlatmaya başlamıştık. Neleri anlattık daha önce? Farzı anlattık, vacibi anlattık, mendubu anlattık, e, mubahı anlattık ve mehruh kısmına gelmiştik. Çok kısaca tekrar bir ifade edecek olursak, farz ve vacip Allah ve Resulünün bizden yani mükelleften kesin ve bağlayıcı bir şekilde yapmamızı istediği şeylerdi. Farz ile vacip arasındaki en önemli fark delilinin kat'i olup olmamasında... ...ve yaptırımında idi. Eğer delilinde en ufak bir şüphe yoksa o farz oluyor. Delilde küçük de olsa bir şüphe meydana, zan meydana gelirse ona vacip adını veriyorduk. Ama farzla vacibi her ikisinde mutlaka yerine getirmemiz gerekiyordu. Arasındaki tek fark birisinin itikadi açıdan inkarının küfrü gerektirmesi, öbürünün ise yani inkarı gerektirmesi öbürünün ise bunu gerektirmemesi idi. Mendup kategorisinde ise e, hanefiler, sünnet, Müstahap ve adab gibi üç e, şeyden bahsediyordu. E, üç ayrı kategoriden bahsediyordu, kısımdan bahsediyordu. Sünnet, Allah ve Resulü, e, e, Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin e, çoğu zaman e, yaptığı, genellikle yaptığı ve ümmetine de yapmayı tavsiye ettiği ...genel davranışların adıydı. O da kendi içerisinde müekket ve müekket kısımlarına ayrılmıştı. Müekket olanı güçlendirilmiş, tehdit edilmiş, teyit edilmiş anlamına geliyordu. müekket ise bu özelliği taşımayan sünnetti. Yani Hz. Peygamberin çoğu zaman yapıp zaman zaman terk ettiklerine müekket sünnet... ...arada bir yapıp ara sırada terk ettiklerine müekket sünnet adını veriyorduk. Ayrıca bir de müstehabımız vardı. Yine Hazreti Peygamber'in zaman zaman yaptığı, zaman zaman da çoğu zaman da terk ettiği ya da bir kere bile yapmış olsa Hazreti Peygamber yaptığı için bizim yine de örnek almamız gereken davranışlar idi. Bir de adab vardı. Adap da aslında yani dinimizin, toplumumuzun genel olarak tasvip ettiği yapmadığımız durumlarda bir günahının olmadığı ama yapmamız halinde işte estetik olan, zarif olan, nezaket kurallarına uygun olan bir takım davranışlarımıza da adab adını veriyorduk. Mesela işte abdest alırken işte biraz yüksekçe yerde bulunmamız, işte suyun üzerimize serpilmemesi için su tanelerinin biraz yüksek yerden abdest almamız gibi hani dini açıdan da hani ibadetlerimiz konusunda da bir takım e, adab e, şeyleri vardır. Ama normal sosyal hayatımızda da adaptan e, pek çok ahlaki ilkeden e, bahsedebiliriz. Mubahtan bahsetmiştik. mubah da demiştik e, Allah ve Resulünün bizden e, ne yapmamızı ...ne de yapmamamızı istediği, yapıp yapmamakta serbest bıraktığı fiillere de mubah adını vermiştik. Yani bu tekrarımızı yaptıktan sonra mekruh kısmına geçebiliriz. Mekruh demek sözlük anlamı olarak e, aslında hoş olmayan, kerih görülen, e, çok şık olmayan şey anlamına geliyor. Ama bu dindeki e, tanımı biraz daha tek bir, teknik bir tanımı vardır. Ee, dediğimiz gibi Hanefilerin dışındakilere göre Allah ve Resulünün yapılmamasını kesin ve bağlayıcı olmayan bir tarzda istediği fiillere biz mekruh adını veriyoruz. Yani haram gibi değil. Biraz sonra haramı göreceğiz. Orada kesin ve bağlayıcılık durumu söz konusu. Yani bir şeyi yapmamamızı istiyor. Yapmasan iyi olur diyor ama bu kesin ve bağlayıcı bir şekilde değil. Bu kategoridekilerin tümüne mekruh adını veriyor Hanefi mezhebinin dışındaki diğer meslekler Hanefiler ise demiştik, mekruhu iki kategoride ele alıyorlar. Birisi tenzihen mekruh, öbürü ise tahrimen mekruhtur. İsterseniz önce tahrimen mekruhtan başlayalım. Allah ve Resulünün, yapılmamasını kesin ve bağlayıcı tarzda istediği, bakın buraya kadar haramla hemen hemen aynıdır. Yani Allah ve Resulü bizde öyle bir şey ki onu kesin bir şekilde ve açık, e, e, bağlayıcı bir şekilde yani yapsak da yapmasak da olur şeklinde değil de mutlaka yapmamamız gereken, e, yapmamamızı kesin bir şekilde talep ettiği şeylerdir. Buraya kadar haramla aynıdır. Ama devamına bakalım. Ancak bu talebin Haberi vahit gibi zanni bir delille sabit olduğu durumlara biz tahrimen mekruh adı veriyoruz. Şimdi bakın dikkat ederseniz tahrimen mekruh e, vacibin simetriğidir. Bakın farz ile vacip arasında nasıl bir fark vardı? Şimdi farz da vacip de Allah ve Resulünün bizden kesin bir şekilde istediği, bağlayıcı bir şekilde istediği ama delilleri açısından birisinde herhangi bir şüphe, İhtimal söz konusu yok. Diğerinde ise bir zan, bir ihtimal, bir şüphe söz konusu vardı. Aynı durum burada da söz konusudur. Eğer Allah ve Rasulü bizden bir şeyin yapılmamasını kesin ve bağlayıcı bir şekilde istiyor ve bunun da delili kat'idir, kesindir, açıktır, nettir, herhangi bir şek şüphe yoksa işte buna biz haram diyoruz. Biraz sonra göreceğiz. Ama eğer burada bir zan, bir şüphe söz konusu ise o zaman Hanefiler bunu tahrime mekruh olarak ifade ediyorlar. Peki bir zan, şüphe nasıl olabilir? Yani gerek vacip farz ayırımında, gerekse e, burada haramla tahrime mekruh arasında bir şüphe, bir zan nasıl olur? Şundan dolayı olur. Tekrar bunu tekrar tekrar vurgulamak istiyorum. Mesela bir ayettir. Ayetin subutu katidir. Yani e, Allah... Allah'ın Hazreti Peygamber'e indirdiği, oradan da Kur'an olarak bizlere intikal ettiği konusunda en ufak şek şüphe yoktur. Çünkü Kur'an-ı Kerim tevatürle sabit olmuştur. Yani çok büyük kalabalıklar tarafından gelmiştir. Ama manasında bir zannilik olabilir. Bir de sünnet var biliyorsunuz sünnet konusunda anlatmıştık ve ileride bunların sonuçlarına değineceğimizi ifade etmiştik. Sünnetin kendi içerisinde kısımları vardı. Mesela tıpkı Kur'an gibi çok büyük kalabalıklarla nakledilmiş olan mütevatir dediğimiz hadisler, sünnet vardı. Bunların Hz. Peygamber'e aidiyeti konusunda en ufak bir şüphe söz konusu değildir. Ama dikkat edin gerek Kur'an-ı Kerim'in ifadeleri, gerekse mütevatir bile olsa bir hadisin ifadeleri açık da olabilir, ihtimalli de olabilir. Açık ve netse o zaman farz olur yahut da haram olur. Ama orada bir ihtimal, bir şek daha farklı manalara, daha farklı anlamlara e, delalet ediyorsa o zaman eğer bir şeyin yapılmasını istiyorsa o zaman vacip olur, yapılmamasını istiyorsa işte o zaman da tahrimen mekruh olur. Mesela tahrimen mekruh aslında haram anlamına gelir hanefilerde ama zannilik olduğu için, burada birazcık bir şüphe bulunduğu için Tıpkı farz-vacip ayrımında olduğu gibi ve mekruhu inkar eden dinden çıkmaz ama haramı inkar eden dinden çıkar kesin bir şekilde. Çünkü açık net bir dinimizin esasını, ilkesini inkar etmiş durumuna gelmiş olur. Bir başka şey e, gerek tahrime mekruh gerek haram her ikisi de Allah ve Resulü'nün kesin bir şekilde istemediği bir şeydir. Onları yapmamak lazım. Ama sadece delilinden dolayı böyle bir ayrım yapma ihtiyacı hissetmişlerdir. Mekruhun bir diğer çeşidi ise değerli izleyenler tenzihen mektur, mekruhtur Hanefi'lere göre. Tenzihen mekruh diğer mezheplerdeki mekruhun yani genel mekruh tanımının hemen hemen aynısıdır. Yani Allah ve Resulünün yapılmamasını kesin ve bağlayıcı olmayan bir tarzda istediği fiildir. Çünkü olmayan diyoruz bakın tahrimen mekruhta ve haramda Allah ve Resulünün yapılmamasını kesin ve bağlayıcı tarzı istediği şey demiştik. Burada aradaki farkı görüyorsunuz. Yani yapmasanız iyi olur, şık olmaz, keşke yapmasanız gibi e, ma anlamındadır. Mekruhu yapmak belki kınamaya yani tenzihen mekruhu yapmak belki e, hoş değildir, şık değildir ama e, bunun e, bir... E, ...azapla ya da bir ceza ile karşılanması söz konusu değildir. Ama tahrimen mekruh böyle değildir. Tahrimen mekruh biraz önce de dediğim gibi tıpkı haram gibidir. Sadece aradaki küçük farka değinmiş olduk daha önce. Evet aynı, aynı e, e, gerekçelerle haram konusuna da devam edebiliriz. Aslında haram da böylece anlaşılmış oldu... Haram işte mahzurlu diyoruz. Mesela mahsura da haram denir. Muharrem de denir bazı yerlerde. Haram kılınmış anlamında. Yani haram öyle bir şey ki Allah ve Resulü tarafından yapılması kesin ve bağlayıcı bir şekilde yasaklanmış e, bulunuyor. İşte bu tür fiillere biz haram diyoruz. Ama bu yasaklama açık, net, hiçbir başka ihtimale meydan vermeyecek şekilde... Kat iyi kesin delillerle sabit olmuş oluyor. İşte bu şekilde meydana gelmiş olan e, yasaklamalara biz Hanefilerin diliyle, onların literatürüyle, terminolojisiyle haram adını vermiş oluyoruz. Mesela işte içki içmek, adam öldürmek, işte meyte eti yemek, domuz eti yemek, başkasını e, gıybetini yapmak, e, efendim işte başkasına haksızlık yapmak, e, yalan söylemek gibi şeyler. Kesin bir şekilde, kat'i bir şekilde dini naslarımızda Kur'an ve sünnet tarafından yasaklandığı için bunlar haram kısmına girmiş oluyor. Ama değerli izleyenler haramı da kendi içerisinde iki kategoride, iki kısımda ele almışlar. Birisine liaynihi haram adını vermişler, diğerine ise gayrihi haram demişler. Şimdi e, liaynihi demek Arapçadır tabi, liaynihi demek. Yani özü itibariyle, doğrudan doğruya, bizzat kendisinden dolayı haram anlamına geliyor. Yani öyle eylemler var ki, öyle davranışlar var ki, e, harici bir unsura gerek yok. Kendisi zaten kötü, kendisinde bulunan, e, kendi özünde bulunan, e, kendi e, bizatihi e, yapısında bulunan bir kötülük, bir e, fesat, e, bir... E, ...istenmeyen unsur bulunduğu için bu haram denilmiştir. Mesela işte adam öldürmek bizzatî kendisi haramdır. Yalan söylemek bizzatî kendisi haramdır. Bir başkasının dolayısıyla değildir. Bizzat kendisi haramdır. İçki içmek bizzat kendisine bulunan kötülükten dolayı haramdır. Bunlara liayniye haram adını veriyoruz. Bazı davranışlarda var ki aslında o davranış kendisi bizzat özü itibariyle kötü bir şey değil. Başka bir şeyden dolayı, yani burada değil de şurada olsaydı haram olmayacaktı ya da bu şekilde değil de şu şekilde olsaydı haram olmayacaktı diyebileceğimiz tarzda başka bir nedenden dolayı bir başkası sebebiyle haram olduğu için bunlara da biz ligayrihi yani başka bir sebebiyle ya da dolaylı yoldan haram adını vermiş oluyoruz. Buna da bir iki örnek vererek böylece bu kısmımızı ...tamamlamış oluruz. Mesela aslında... E, ...oruç tutmak çok güzel bir şeydir. Hatta... ...Ramazan orucu e, farzdır. İşte pazartesi, perşembe oruçları... ...sünnettir, çok önemlidir. İşte adak adanmışsa vaciptir filan. Oruç tutmak çok e, önemli. Güzel ibadetlerimizden bir tanesidir. Ama bayram günü oruç tutmak haram kabul edilmiş. Bakın dikkat ederseniz... ...oruç tutmanın kendisi kötü... ...kendisi bizzat... E, ...zararlı... E, Hoşlanılmayan şey değil. Neden dolayı bayram günlerine denk getirildiği için bayram sebebiyle haram görülmüştür. Neden? işte onun gerekçeleri de vardır, izahı da vardır. Bayram Allah'ın bir ziyafetidir. Herkesin birbirleriyle bayramlaştığı, hediyeleştiği, ikramlarda bulunduğu zamanlarda yok ben illaki oruç tutacağım demek yani bir tür Allah'ın sunmuş olduğu ziyafeti yani kabul etmemek gibi değerlendirilebileceği için yani öyle olmamış bile olsa bu haram kabul edilmişti. İşte buna dolaylı yoldan dolayısıyla haram, ligayriye haram adını vermiş oluyoruz. Bunun gibi mesela Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki bir kişi la يَخْتُبْ بَعْدُكُمْ ala خِتْبَةِ اَخ۪يكُمْ diyor. Yine, la يَبِعِ بَعْضُكُمْ ala بَيْعِ اَخ۪يكُمْ diyor. Hani Arapçalarında söylemiş olduk. Bir kişi, bir kardeşinin, Müslüman kardeşinin talip olduğu, yani teklifte bulunduğu bir bayana evlilik teklifinde bulunmasın. Ya da işte bir... bir bir eşya bir şey satın almak için iki kişi bir araya gelmiş. Onlar tam böyle alım satım yapmak üzereyken sen geliyorsun diyorsun ki ben onu satın alacağım diyorsun. Yani başkasının alımı satımı üzerine siz alım satım teklifinde bulunmayın diyor. Çünkü bu diyor kardeşlik hukukuna aykırıdır. Kardeşler arasında yani husumete, düşmanlıklara ve kardeşler arasındaki muhabbete aykırı bir durumdur. Dolayısıyla... E, e, bu şekilde e, bunları e, yapmak işin özü itibariyle bunların kendisinin bizzat kötü olduğundan dolayı değil, sonuçları itibariyle başka şeylere yol açacağı için bunlara ligayrihi haram adını e, vermişler. Yani başkası sebebiyle haram adını e, vermişler. Değerli izleyenler, böylece hanefileri temel alarak ef'ali mükellefin dediğimiz, yani hanefi, bu dini hükümlerle yükümlü bulunan, mükellef, aklı başında olan insanların davranışları ile ilgili hükümlerimizin hangi aşamalardan, hangi kategorilerden meydana geldiğini görmüş olduk. Tekrar kısaca hatırlatıp ondan sonra yeni bazı terimleri açıklamaya, açıklamakla devam edelim. Bu yedi tanesi neydi? Farz, vacip, mendup, muba, tenzihen mekruh, tahrimen mekruh. Haram. Bundan sonra yine bazı ibadet konularını ele alırken sıkça karşılaşacağımız bazı terimlerimiz var. Mesela sebep, sebep kelimesiyle çok karşılaşırız. rükün kelimesiyle çok karşılaşırız. Sebep nedir? Sebep Allah-u Teala'nın biraz önce saydığımız farz vacip gibi hükümlerin varlığı için bir emare, bir işaret, bir iz, bir belirti olarak ortaya koyduğu, yani varlığı hükmün varlığına, yokluğu da hükmün yokluğuna alamet olan durumları kastediyoruz biz. Mesela, beş vakit namazla yükümlüyüz, değil mi? Bu bize farzdır, yani bunun hükmü farzdır. Peki, sabah namazının farz olduğunun alameti nedir? İşte güneşin belli bir noktaya gelmiş olmasıdır. Yani şafağın atmasıdır, tan yerinin ağarmasıdır. İşte bu. E sabah namazının farz olması için bir sebeptir. Mesela diyelim ki Ramazan bize farzdır. Ama bu Ramazan'ın farz olmasını biz nereden anlayacağız? Bunun alameti, bunun izi, bunun belirtisi nedir, sebebi nedir? İşte mesela Ramazan hilalinin görülmüş olmasıdır. İşte buna sebep adını veriyoruz. Mesela biz zekatla yükümlüyüz. E belli mallarımızdan belli oranlarda zekat vermek durumundayız. Peki hangi mallardan zekat farziyetinin bizim üzerimizde farz olduğunu nereden anlayacağız? Bunun alameti, belirtisi, sebebi nedir? Nisap miktarı mala sahip olmaktır. İşte nisap zekatın farz olması için bir sebep teşkil etmiş oluyor. Rükün ise değerli izleyenler bir şeyin, bir davranışımızın, bir dini yükümlülüğümüzün olmazsa olmaz mutlaka bulunması gereken, onun içinden bir unsurunu teşkil ed eden, e, kaçınılmaz olan temel unsurlarına biz rükün adını vermiş oluyoruz. Yani daha teknik bir ifadeyle, varlığı bir şeyin varlığı için zorunlu bulunan ve aynı zamanda da o şeyin içinden, yapısından bir parça teşkil eden şeylere de biz rükün adını vermiş oluyoruz. Mesela rükün demek ana unsur, temel anlamına geliyor. Ee, mesela namazın rükünleri dediğimiz zaman namazın içinde yer alan, onun yapısından bir parça teşkil eden kıraattı, rükû idi, secde idi, efendim, efe, e, e, oturma idi filan. Bütün bunlara e, ne adını yani e, tahayyatta oturmaya? Biz bunların hepsine rükün adını veriyoruz. Çünkü bunlar hem namazın yapısından bir parça teşkil ediyor, hem de bunlardan herhangi birisi eksik olduğunda o şey olmuyor. Mesela alım-satımda icap kabul, yani karşılıklı rıza bulunmadan bir sözleşme gerçekleşmiyor. Çünkü bunlar onun ana rükünlerini, ana esaslarını, unsurlarını teşkil etmiş oluyor. Şart nedir değerli izleyenler? Bir başka terimimiz de, e, şarttır. Şart da aynen rükün gibi bir şeyin varlığı için mutlaka bulunması gereken yani bir şeyin varlığı kendi varlığına bağlı olan ancak kendisinin varlığı onun varlığına e, bağlı olmayan yani onu zaruri kılmayan ve onun yapısından da bir parça teşkil etmeyen e, fiil veya özelliktir. Bakın rükünle şart arasındaki ortak özellik şudur. Her ikisi de bir şey için mutlaka zorunludur. Ama Rükün o şeyin aynı zamanda yapısından bir parça teşkil ediyor. Şart ise onun dışında bulunuyor. Mesela namazın şartları diyoruz değil mi? Rükünleri de farzlarıdır, şartları da farzlarıdır. Namazın şartları nelerdir? İşte efendim, e, e, setre avret, hadesten taharet, necasetten taharet, istikbali kıble. Bakın bunlar mutlaka namaz için gerekli. Abdest almadan namaz kılamayız. Ama abdest... Namazın bir parçasını teşkil etmiyor. Mesela nama, abdest alan kişiye sen namaz kılıyorsun demeyiz. Ama abdest olmadan da namaz olmaz. İşte onun için mutlaka gerekli ama onun yapısından da bir parça teşkil etmemiş oluyor. Evet bir de mani diye bir şeyimiz var. E, terimimiz var yani engel demektir. Engel yani mani şudur. E, bir hükmün aslında dini bir hüküm meydana gelecekti. Bir davranışımız var. Onun bir hükmü meydana gelecekti ama gelmesine mani olan ya da onun sebebine mani olan bir özellik ya da bir başka davranıştır. Mesela bir kişi vefat etmiş olsa onun normal hallerde malları kendi varislerine intikal eder. Ama eğer o varisini öldürmüşse yani kendi mirasçısını öldürmüşse bu ona manidir. Aynı şekilde yani... Aslında alacak olduğu miras hissesini bu yapmış olduğu fiil engellemiş oluyor. O yüzden burada bir hükmün oluşmasına engel teşkil etmiş oluyor. Biraz önce zekattan bahsetmiştim. Zekatın sebebinin nisap olduğunu söylemiştim. Yani nisap miktarı diyelim ki işte 85 gram altına olan ya da parası olan bir kişi zekat mükellefi olur. Ama eğer bunun belli miktarda borcu varsa... Bu borç, bu zekatın oluşmasına manidir. Daha doğrusu zekatın farz olmasının sebebine madidir. Hani nisap sebeptir demiştik ya. Dolayısıyla burada mani yani engel doğrudan doğruya hükme de engel olabilir. Hani işte e, e, mirasçısını öldüren kişinin mirastan mahrum olması gibi. E, ya da e, zekatın e, sebebinin oluşmasına da engel olabilir nisap miktarını daha aşağıya borcun düşürmesinde olduğu gibi. Evet, bir başka e, tabirimiz de şudur. E, daha doğrusu bir e, tabirler paketi daha vardır. Sahih var, batıl var, fasit e, terimlerimiz vardır. Sahih demek, ister ibadetlerimizle ilgili bulunsun, ister yapmış olduğumuz bir aket, bir nikah ya da bir alım satım gibi dünyevi bir e, muamele muameleatla ilgili. ...hukuki bir işlem olmuş olsun... ...eğer bunun rükünleri... ...az önce söylediğim rükünleri, şartları... ...ve diğer gerekli olan... ...koşulları tam olarak yerine gelmişse... ...buna biz sahih deriz. Mesela bir namazın rükünleri... ...şartları, her türlü... E ...gereklilikleri, yerine gelerek... ...kılınmışsa biz buna sahih bir namaz... ...adını vermiş oluyoruz. Eğer bunlardan... E ...bir eksiklik... ...söz konusu ise bu gayrı sahihtir... ...yani geçersizdir... Ama bu geçersizlik de kendi arasında kısımlara ayrılıyor. Hanefiler bunu böyle diyor. Yani e, bunların da kendi arasında bir kategorisi vardır diyorlar. Fasit vardır, batıl vardır diyorlar. Fasit demek e, temel unsurları yani rükünleri var olmakla beraber bazı ikinci derecedeki şartlarında bir eksiklik bulunmuşsa ona fasit adı veriyorlar. Ama e, kuruluş şartlarında ve rükünlerinde de bir eksiklik varsa bu tamamen bozuktur, hiç doğmamıştır. O anlamda buna da batıl adını veriyorlar. Şimdi bunlar çok teknik terimlerdir. E, Alım-satım gibi konularda biraz daha farklı sonuçları var. Ama ibadetlerle ilgili olarak hanefilerde de diğerlerinde de batılla fasit arasında bir fark söz konusu değildir. Mesela bir namazın rüklü de olmasa, mesela kıyam olmasa hem batıl olur hem fasit olur. Yani bozulmuş olur. Ee, i̇sterse şartlarında yani abdestle ilgili, e, setre avretle ilgili ya da e, efendim işte niyetle ilgili bir problem olmuş olsa ki bu şartlarda bir eksikliktir. Yine batıl olur yine fasit olur. İkisi arasında herhangi bir farklılık söz konusu değildir. Demek ki hanetilere göre de batıl fasit ayrımı vardır ama ibadetlerle ilgili bunun bir etkisi yoktur. Bu etki daha çok Mali muamelat dediğimiz yani hukuki ve sosyal işler, ilişkilerle alakalı, işlemlerle alakalıdır. Ama ileride bunlar önümüze çıkabileceği için aradaki bu inceleye farka da değinmiş olduk. Bir iki tane belki terimimiz daha var. Ama şimdilik bu bölümümüzü de bu şekilde sona erdirelim. Bir başka ilmihal programında inşallah yine beraber olmak dileğiyle Hepinize hayırlı günler diliyorum.